Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 28 gün kaldı. Dünyanın en kaliteli çam fıstıklarının üretildiği, bilim insanları tarafından ekolojik hassas bölge olarak tanımlanan Kozak Yaylası kan ağlıyor. Koza Altın Şirketi tarafından bölgede yapılmak istenen altın madenciliği için binlerce ağacın kesimine başlandı. Hem de 21 Mart Ağaç Bayramı ve Dünya Ormancılık Günü ve Haftası'nda resmi rakamlara göre 7.743 ağaç kesildi ve ağaç kesimine devam ediliyor. 1 ton kayaçtaki 4 gram altına karşı binlerce ağaç. Yaşamın bedeli konusunda gelişmişlik düzeyimizi bir defa daha değerlendirmek gerekiyor. Stanford Üniversitesi profesörlerinden Mark Jacobs'ına göre rüzgar, su ve güneş, bütün dünyanın yıllık enerji ihtiyacının 200 katı kadar enerji üretebilecek potansiyele sahip. Yani, 200 defa daha biz arttırsak dahi enerji kullanımımızı bunu rüzgar, su ve güneş karşılayabilir. Ama bu kadar enerjiyi arttırmanın da hiçbir anlamı yok. Çünkü tasarruf etmemiz mümkün. 2030 yılına kadar %100 yenilenebilir enerjilere geçilmesi maliyeti de ilk bakışta çok gibi görünüyor. Ama her yıl fosil enerji kaynaklarına harcanan parayla kıyaslandığında... 100 trilyon dolarlık maliyetin hiç de fazla olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü fosil yakıtlara her yıl, her yıl, her yıl, her yıl bu para verilirken, bu yatırım bir kez yapıldıktan sonra çok daha az bakım masraflarıyla diğer yenilenebilir enerjilerden elektrik ve başka ısı enerjisi üretmeye devam etmek mümkün. Jacobson'un fizibilitesine göre sıfır sera gazı emisyonuyla dünyanın enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için 4 milyon rüzgar türbünü, Boş alanlarda 90 bin termik güneş santrali, çatılarda voltaik paneller, dalga enerjisiyle jeotermal enerjiden yerlenmek gerekiyor. Enerji devrimi böylece hayata geçecek gibi görünüyor. Bu konuyla ilgili ülkemizden güzel bir haberle devam etmek istiyorum. 2007'de üretim lisansı alan Mersin'in Mut ilçesi yakınlarında yer alan 33 megawattlık Mersin Rüzgar Enerjisi Santrali'nin Mart 2010 itibariyle enerji satışına resmen başladığı bildirildi. Santralin yılda asgari 120 milyon kWh enerji üretmesi ve 12 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Açıklamada gelecek 3 yıllık dönemde enerji yatırımlarını büyütmeyi planlayan şirketin toplam 1000 MW'lık portföy oluşturarak enerjiye yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapma hedefi olduğu da belirtildi. Devreye giren Mersin Rüzgar Enerji Santrali'nin inşaatına başlanan 93 MW'lık Bandırma Şahres ve 14 MW'lık Seferiysal rüzgar enerji santrallerinin izleyiciyi de bildirildi. Hem enerjide bağımsızlık sağlayan hem de küresel iklim değişikliğini önleyen bu yatırımların daha da güçlenerek devam etmesi gezegenin geleceği için zorunlu. Avustralya, Su Ürünleri Müdürlüğü'nün son yıllarda genç ıstakozlarının sayısının azaldığını belirtti. Hint Okyanusu bölgesindeki deniz suyu ısısı, rüzgar ve yağmur seviyesindeki değişikliklerin Balıkçılığı etkilediği söyleniyor. Doktor Nick Caputin'in açıklamasına göre çevresel etkenlerin uygun olmasına rağmen ıstakozların yerleşimi özellikle son iki yıldır düşüyor ve bu azalmada açıkça başka faktörler var gibi ve bunun üzerine de kendileri çalışmaya devam ediyorlar. Hükümetin Rusya ile Akkuyu için nükleer santral anlaşması yapmak amacıyla yürüttüğü süreçteki devlet ortaklığı yasalara aykırı görünüyor. Sunduğu astronomik elektrik fiyatları ile de vatandaşı zararı uğratacak gibi Türkiye'de elektrik üretim maliyeti 3,5 sent iken Rusya ile pazarlıklar 12 centlerde devam ediyor. Kapalı kapılar ardında nükleer santral anlaşması için gerçekleştirilen görüşmeler bu kirli enerji kaynağının faturasını bize hissettirmeden ödetecekler görüntüsünde pekiştiriyor. Ne yazık ki onun için vergilerimize sahip çıkmamız gerekli. Greenpeace, hükümetin kendi vatandaşlarına rağmen devam ettirdiği kirli nükleer enerji planlarını durdurmak ve çok değerli vergilerimizi gerçek çözüm olan yenilenebilir enerji kaynaklarına ve enerji verimliliğine yatırılmasını sağlamak amacıyla duyarlı olan herkesi nükleer.greenpeace.org adresine nükleer.greenpeace.org adresine girip bu mücadeleye katılmaya davet ediyor. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 28 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özemsin.